Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı hareketinden bir grup insanlığı görüşme talebine ilişkin basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Greenpeace prensipte barışçıl ve demokratik bir ortamda çözüm odaklı yapılacak her türlü görüşme davetine açık olduğunu belirttiği, Açıklamada dün Taksim'e emniyet güçlerinin yeniden müdahalesiyle başlayan şiddet ortamının güven vermediğini vurguladı. Açıklamada Başbakan'la bir görüşme olmadan önce şiddet sona ermelidir. Gezi Parkı'na müdahale olmayacağının açıklanmasına rağmen Taksim Meydanı'na yapılan müdahalede kullanılan biber gazı, plastik mermi ve tazlikli su Gezi Parkı'ndaki barışçıl protestocuları da etkilemiştir. Şiddet olayları sona erdikten sonra yakın gelecekte böyle bir çağrı olursa ve Greenpeace davet edilirse buna hareketin temsilcisi sıfatıyla değil... Görüşlerimizi bildirmek üzere katılabilir ve Başbakan'a sağlıklı bir demokraside barışçıl protestoların önemini ve Gezi Parkı'nın park olarak kalması konusundaki talepleri iletmek isteriz. Hem parkın kaderi hem de bu tip önemli kararlar alınırken halk görüşüne başvurulmaması ile ilgili oluşan ortak endişeyi de kendisine aktarmak isteriz denildi. Greenpeace açıklamasında Gezi Parkı protestolarını destekliyor olmaktan gurur duyduklarını belirterek Greenpeace'in açıklamaları buradaki hareket adına değil, Hareketi desteklemek içindir, notu da düşürdü. Manisa Gördes yakınlarındaki Nikel Madeninde ayrıştırıcı olarak kullanılmak üzere Ali Ağa'dan yola çıkan dev kazan, Soma'ya 10 km uzakta park halindeyken protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında 738 tonluk dev kazan için cehennem kazanı benzetmesi yapılarak bölgeye felaket getireceği ifade edildi. Aracın önünde konuşma yapan Gördes dev Çevre Derneği yönetim kurulu üyesi Hasan Türkayy, Cehennem kazanı adını verdikleri otoklavın yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığını söyledi. Türkay bir ölüm makinesine geçiş izni vermeyeceğiz dedi. Cehennem kazanı önünde yapılan eylem sonrasında ise Türkiye Maden İş Soma Şubesi konferans salonunda konuyla ilgili bir panel gerçekleştirdi. Panelde konuşan Egecep eş dönem sözcüsü Ali Osman Karababa ise bölge kanser bölgesi olacak. Tiroid hastalıkları, çeşitli sistem kanserleri bekliyoruz. Felaket tellallığı değil, somut gerçeklik bu diye konuştu. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kutsal yolculuğu renkli görüntüle oluşturuyor. Yaklaşık 2 milyon inci kefalinin bu muhteşem göçü özellikle Erciş ilçesindeki Deli Çay mevkisi ve Bendimahi Çayı'nda oluşturulan alana akın eden çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından merakla izleniyor. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Sarı, İnci kefalinin kutsal yolculuğunu dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Kültür ve Sanat Festivali'nde 3 gün boyunca 30 bin kişinin balık göçünü izlediğini söyledi. İnci kefalinin Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türü olduğunu yani başka hiçbir yerde yaşamadığını ve yaşamını gölün tuzlu sodalı suyunda sürdürdüğünü belirten sarı ilkbahar aylarında göl suyunun, üremelerine uygun olmaması nedeniyle balıkların tatlı sulara akın ettiğini ve göç yolunda karşılarına çıkan engelleri ise zıplayarak, üstünden atlayarak açtığını söyledi. ICF Airports, Antalya Havalimanı, Avrupa Havalimanlar Birliği'nin Karbon akreditasyon programında üçüncü etap olan optimizasyon seviyesinde ikinci kez ulaştı. Havaalanının bu seviyeye çıkmasının sebebi kişi başı karbondioksit miktarını 0.786'ya düşürmüş olması. Antalya Havalimanı Türkiye'de bu seviyeye ulaşan tek havalimanı olma özelliğinin yanı sıra Avrupa'da da 12 havalimanından biri olarak Türkiye'yi temsil ediyor. 2009'dan bu yana karbon emisyonunu azaltma çalıştırmaları sürdüren Antalya Havalimanı 2010 yılında... Mapping seviyesinde bir seviyesindeymiş. 2011 yılında ise karbon emisyon azaltım seviyesine ikinci seviyeye çıkmış. 2012 yılında ise en sonunda optimizasyon seviyesine kadar ulaşmış. ICF Airports 2013 yılında bu başarısını sürdürerek seviye 3 belgesinde yenilemiş. Böylece Avrupa yolcu trafiğinin %27.7'si bu seviyede akredite. Bu havalimanlarının arasında Frankfurt var, Münih, Amsterdam, Zürich, Cenevre, Manchester, Roma, Heathrow, Brüksel, Charles de Gaulle ve Orly havalimanları. Antalya'da bunların arasında artık. Genetiği değiştirilmiş somon balıklarının üreme çiftliklerinden kaçıp doğada başka türden balıklarla çiftleşerek genleri aktarmasından endişe ediliyor. Kanadalı bilim insanları genetiği değiştirilmiş Atlantik somonunun deniz alası ile melez bir tür oluşturabileceğini açıkladı. Daha hızlı büyümesi için bir gen eklenen somon. Bunu kalıtsal olarak yeni kuşak menez balıkları da geçirebiliyor. Araştırma bulguları Proceedings of the Royal Society B'de yayınlandı. GDO somun üreten AquaBounty adlı biyoteknoloji firması ise ürettikleri kısırlaştırılmış dişi balıkların karadaki su tanklarında tutulduğunda bu nedenle de riskin göz ardı edilebilecek kadar küçük olduğunu iddia etti. Araştırmacılar somonun doğal ortamı, kaçma ve melez yavru üretme riski ne kadar küçük olursa olsun bu riskin yaratacağı ekolojik sonuçları genetiği değiştirmiş organizma konusunda düzenleme yapanların dikkate alması gerektiğini ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Bakanlığı Geydoğlu somon konusunu şu anda karar verme aşamasına gelmiş bulunuyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun.